Merhaba, su hakkına hoş geldiniz. Ben Akın İlhan. Ben Nuran Yüce. Bu hafta yurttan su haberlerini ele alacağız. Doğudan batıya tüm ülke en temel insan hakkı olan suyu çeşitli biçimlerde gasp eden, su hakkımızı ihlal eden uygulamalarla dolu. Bugün ele alacaklarımız bunlardan sadece birkaçı olacak ve tabii en güncelleri olacak. Suya gerek fiziksel gerekse ekonomik anlamda erişemeyen... Yüz binlerce insanın hikayesi bu ve tabii suyun ticaretleştirmesinde ne boyutlara geldiğinin ispatı bu haberler. Evet. Şimdi kış koşulları da tabii ki bu olumsuz haberleri etkiler durumda. Eksi 15 derecede altı kilometre yürüyerek içme suyu taşıyorlar. Bunlar evet. Türkiye'nin yine de merkezi sayılabilecek illerinden bir tanesinde gerçekleşiyor. Van'ın üç merkez ilçesinden biri olan Edremit'te bağlı e, Toki evlerinde yaşayan... İnsanlar on gündür suları e, akmadığından dolayı çok mağdur hmm. olmuş durumdalar. Karkalının yarım metreyi bulduğu e, bölgede üç kilometre ötedeki dağlık alandan eksi 15 derece e, de su getirme işlemini her gün e, gerçekleştiriyorlar. E, bu evler tabii ki yeni yapılan evler. E, 2011'deki Van'da yaşanan e, deprem sonrasında. E, Toki tarafından yapılan evler 20 bine yakın konuttan bahsediyoruz. Deprem zedeler bu konutlara yerleştirilmiş ama geçtiğimiz 4 yıl içerisinde e, bu evlerin yeterli altyapı sistemlerinin olmaması özellikle su meselesinde sık sık su kesintilerini Anladım. gündeme getiriyor. Evet şimdi... Toki binalarında kalan bu vatandaşlar günlerce suyun akmadığını söylüyorlar. Ve tabii doğal olarak bu durumu site yönetimine bildirmişler. Site yönetimi sorunun çözüleceğini defalarca söylemiş ama çözülen bir şey yok. Zaten en başından beri bu tip sorunlar varmış. Edremit Kay da gitmişler. Sitenin su işini yapan firma ile Edremit Belediyesi'nin arasını bulmaya çalışmışlar. Yani insanların içinde bulunduğu durum gerçekten çok vahim. ...en temel haklarını elde edebilmek için ara bulmaya çalışıyorlar. İşte birileri bir onun... Bir yetkili bulmaya istiyorlar. çalışıyorlar. Evet. Ve e, yani istiyorlar ki belediye tarafından veresin. Su bir firma, bir şirket tarafından olmasın diyorlar. Bir şeyleri daha var. Sular hala kesik ama bir de soğukta yakılan kömürle de ısınamıyorlar. Her ay 200 TL para ödüyorlarmış ama yine de ısınamıyorlar. Bir de üstelik yardım kömürü gelmiş ama buna rağmen her ay kömür için para ödüyorlar. Evet. Yani Van depremini e, e, hatırlıyoruzdur. 644 kişinin hayatını kaybettiği bir depremde binlerce bina yıkılmış yüzlerce de hasarlı ilan edilmişti. E, o dönemde getirilen çözüm e, işte Toki'nin ev yapması ama bu evlerin yapılırken de problemli olduğu ifade edilmişti. 22 kilometre uzaklıkta Toki evleri yapılmıştı. Yani kuş uçmaz kervan geçmez diye tabir ettikleri bir yerde dik yolların otobüsün e, çıkamadığı ve bundan dolayı da insanların ulaşımlarının da çok rahat sağlanamadığı bir bölgede hastanesi yok işte kapsamlı bir alışveriş merkezi yok, e, iş merkezlerine uzak e, bir yerde, e, mağduriyeti arttıracak unsurlar çok fazla bu yerleşim alanı içerisinde ve insanlar burada e, hani cidden az paralarla hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar, e, nüfus olarak da, hane nüfusu olarak da fazla, e, bunun içerisinde e, işte bu TOKİ evleri, taksit miktarları fazla 350 lira onlar Ayrık, için evet. fazla yani oradaki gelir seviyesine dönüp bakıldığında su elektrik gibi askeri e, harcamalar içinde para ayrılması gerektiği durumda zorlandıklarını ifade ediyorlar bu açıdan da hem fiziki erişebilirlik açısından suya hem de maliyet açısından Hı. büyük bir e, yıkım yaşadıklarını bu dönem Hı. içerisinde ifade ediyorlar çünkü ...su ihtiyaçlarını şu anda tankerlerle Hı -hı. sağlanıyormuş. Evet. Yani bir kısmı taşıma bir kısmı da tankerler sağlanıyor. Evet. tanker sularıyla. Evet. Ve e, hani susuzluk devam ediyor. Şimdi 21. yüzyıldayız. Türkiye'de bir büyük şehrin manzarası bu. Yani Van büyük şehir. Bir şehri büyük şehir ilan etmek çok kolay ama... ...ortada daha mağdur vatandaşına kesintisiz temiz su sağlayamayan... ...bir yönetim var... Ve yani dört senedir aynı terane devam ediyor. 40 bin tane insan, 40 binden de fazla. Bu insanları su sağlama işini bir özel firmanın yapıyor olması zaten doğru bir şey değil. Çünkü bu firmanın bir yetkilisine bile ulaşamıyor insanlar şimdi. Suyu sağlama işinin belediyenin yapıldığı, belediye tarafından yapılmasını sağlamak için hani kapı kapı dolaşıyorlar. Normalde bizim hep söylediğimiz şey zaten kamu hizmeti kamu eliyle olmalı. Olmazsa da böyle durumlara şaşmamalı. En temel kamu hizmetini yapmaktan bile acizse belediye orada ne için var? Bunu soruyoruz. Peki daha bir vahim e, habere geçelim. E, cidden insanlık durumunun yaşandığı Şırnak'ın Cizri ilçesinde e, 47 gündür devam eden belki daha fazladır. Evet. E, sokağa çıkma yasağında e, İçişleri Bakanlığı'nın taahhüdüne rağmen bulundukları yerden alınamayan... Ee, ...yaralıların olduğu, hastaneye gidemediği e, insanlar var. Bu da yetmezmiş gibi bu hasta insanlar şimdi de, e, su talebini dile getiriyorlar. Son bir ses kaydı vardı. Daha doğrusu e, iletilen mesajlar vardı. Hı hı. Onlardan e, bahsetmek istiyoruz. E, sağlam insanın dayanamayacağı şartlarda hasta insanlar e, bir... Evin bodrumunda e, kalmış durumdalar. Günlerdir e, ambulans bekliyorlar, e, hastaların hastaneye e, gitmesi hmm. gerekiyor ama bir türlü bu kriz, insanlık krizi çözebilmiş değil... E, bundan ilgili bir Hı. şey vardı zannedersem evet. mesaj iletmişlerdi evet. su meselesiyle özel olarak. Aynen Nurhan bir de bir şey ekleyelim. Hani aynı zamanda burada yaşamını yitirmiş 6 kişinin cenazesi de alınmayı bekliyor. Ne kadar dehşet bir durum olduğunu e, yani anlamamız durumunda. Eee DBP üyesi Mehmet Yavuzlar, er, HDP Şırnak Mek Milletvekili Faysal Sarıyıldız şöyle bir mesaj göndermiş. Öldüreceğim kendimi. Artık su haykırışları duymak istemiyorum. Artık kimse aramasın beni. Öldüreceğim kendimi. Su diyorum heval. Su, su demiş. Evet. Gerçekten inanılmaz bir e, dram yaşanıyor yani. Evet. Ne Hangi fikirden olursa olsun insanların bu insanlık krizini bir an önce çözüm evet. bulması gerekiyor. Yoksa asla birbirimizin yüzüne bakamayacağız. Evet. Çok yakın bir zamanda. Aynen. Hı -hı. Evet devam edelim. Çankırı'da eşek sırtında su taşıma meselesi. Bu da e, Türkiye'nin ortasında Çankırı merkezine bağlı köyünde yaşanan ibretlik bir olay. 1300 nüfusu köyde suların acı ve içilemeyecek kalitede olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle sağlıklı içme suyu için insanlar 2 kilometre mesafedeki kuyulara gidip su hmm. temin ediyorlar. Kuyudan çekiyorlar e, buradaki suyu eşeklerin sırtında da köye taşıyorlar. Mesele yeni mi? Değil. Hmm. 90 yıllık tarihi var. Yani Bir asırda devam eden bir sorunlan bahsediyoruz. Evet. Evet. evet. Ve tabii e, eksi de 10 derecede eşeklerle 2 kilometre gitmek de gerçekten korkunç. E, çankırıyla da bitmiyor. Çok benzer şeyler var. Muşlu kadınların da içme suyu çilesi devam ediyor. Kar yağışı ve tipin ardından tabii soğuk hava nedeniyle Hasköy ilçesinin bazı köylerinde evlerin içme suyu şebekeleri donmuş. Bu nedenle köydeki kadınlar bir kilometre ötedeki yakın çeşmeden su alıyorlar. Soğuk hava nedeniyle elektrik kesilmiş. Daha doğrusu şöyle... Evlerdeki su şebekeleri donmuş. İçme suyu şebekeleri dinamo sistemine bağlı. Elektrik kesince de su şebekeleri de donuyor. Evleri uzak olan kadınlar bu dondurucu soğukta bir bidon su alabilmek için saatlerce bir de çeşmenin başında bekliyorlar. Çoğu kadın bu nedenle hastalanıyor. Ne elektriği ne de suyu olan köylerin hatta kentlerin olduğu Türkiye'den insan manzaraları bunlar. Aslında su meselesi kadın ve çocuk Bağlamında özel olarak ele alınması gerekiyor. Tüm evet. dünya genelinde bu böyle. Çünkü suyun temininde e, asıl bu e, kesimler rol alır durumda. E, evet. 2006 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 177 ülkede gerçekleştirilen bir araştırmada bunun günceli de vardır aslında. Kadınların her yıl su taşımak için 40 milyar saat harcadığını ortaya koymuş. Birçok Ülkede kadınlar her gün su e, temin etmek için beş ya da altı saat e, zaman harcıyorlar. Bun, sadece kadınlar değil, bunlara eşlik eden de ağırlıklı olarak kız çocukları oluyor. E, bu da eğitim açısından örneğin özellikle dikkate alınan bir unsur oluşturuyor. Çünkü eğitimlerinden mahrum kalıyorlar bu işi yapmakla e, sorumlu oldukları için. E, aynı zamanda e, çocukların okula gitmemesi eğitim fırsat eşitliği açısından kız çocukların özellikle bir problem olarak ifade edile gelir yıllar içinde. Evet. Şimdi bir ara verelim. Ondan sonra yine bu tatsız konulara devam edeceğiz. Neşet Ertaş'tan dinliyoruz. Karlı Dağlar. <gülüyor> Dağlar geçit vermez olurca gidilmez o yere. Elin elinin olunca. elde bir şey kalmaz gayrı. Allah'a emanet Neşret Artaş'ı dinledik, Karlı Dağlar. Ee, şimdi bu hafta yurttan su haberlerini ele alıyoruz. Çeşitli e, tatsız haberleri ele alıyoruz. Şimdi bir de bütün bu e, anlattıklarımız birinci bölümde bunların üzerine çok başka şeyler de oluyor. Su borcu okulan, e, olan okulların suyu kesildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi yani ASKİ su borcunu ödemeyen okulların suyunu sömestr tatilinde kesmiş. ASKİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kentte 473 bin öğrencinin eğitim gördüğü 1642 okulla ilgili su borcu olanların borçların ödenmesini aksi takdirde kesinti yapacağını bildirmiş. Ve e, toplam 8 milyon lira su borcu alacağı olan ASKİ ödeme yapılmayınca okulların yarı yıl tatiline girmesiyle harekete geçmiş. Borcu 5000 liranın üzerinde olan 160 okulun su saatlerini mühürlemeye başlamış. 12 okulun saati mühürlenmiş şimdiye kadar bunların... Beşinin su borcu hemen yatırılmış ve Aski tekrar e, suyu açmış. Evet, şimdi semestir tatilinde bu kesintiyi yapmış olmasından dolayı kendisinin vicdanlı hmm. olduğunu <gülüyor> e, ima etmeye çalışıyor. Özellikle semestir tatilinde kestik ki hmm. e, öğrenciler mağdur olmasın hmm. e, fikrini yaygınlaştırmaya çalışmakla birlikte burada sadece e, en temel yaşam hakkının bir parçası olan su hakkı ihlalini, hmm. Değil aynı zamanda eğitim gibi temel bir vatandaşlık hakkında ihlal edilmesi, edilmesi söz konusu. Ee, bazı kamu yani aslında okul meselesinde de eğitimde hani kamusal bir hizmet olması gerekiyor ve bu işte alanlardaki e, harcamaların kamu kaynaklarından karşılanması gerekiyor Tabii ki özelleştirildiği için eğitim sistemi de e, çok alıştık biz bu tür e, şeylere ha, meselelere hı. yani su meselesinde de yani suyun ücretsiz olması gerektiğini temel miktardaki e, ihtiyaçlar için ücretsiz olması gerektiği fikrini değil de hani artan su faturalarını artık konuşur ...hale gelmiş durumdayız. Burada da aynı şey söz konusu... ...sömestr tatilinde kesilmiş olması... ...büyük bir lütuf olarak algı... Çok güzel ...şey yapıyor, anlatılmaya çalışılıyor. Oysa askinin ...ve diğer... E, ...su kanalizasyon idarelerinin de... E, ...eğitim amaçlı yerlerden... ...örneğin şey yapmaması gerekiyor... ...su parası Değil almaması mi? gerekiyor. Aynen. Hı hı. Bunları e, tabii ki veliler işte şey yapacak toparlayacak. E, yani bütün okul hizmetleri de aslında veliler tarafından karşılanır durumda temizlik e, temizlik yapan işçilerin orada ya da neredeyse öğretmenlerin hani giderleri Marşını de. Da artık, veliler evet. toplayacak kendi aralarında gibi görünüyor. Öyle şeyler olabiliyor çünkü seçimlik derslerde bu tür e, öğretmenlerin giderlerinin veliler tarafından toplandığını. Biliyoruz. Ben evet. kendi oğlumdan biliyorum enasından. Evet. Ama burada çok net bir biçimde hani paranız yoksa, okulun parası yoksa suyunuzu biz keseriz. Evet. Bundan eğitim alan çocuklar mağdur olur. Bizim evet. hiç e, umurumuzda değil mesajı çok net bir biçimde veriliyor. Evet. Aslında bir, bir önceki bölümde şey kısmına da değinmiştik. E, bu... ...kadınların ve kız çocuklarının e, su temin meselesinde e, işte birinci rol aldıklarını... ...ve su kesintilerinden en fazla etkilenen kesme oluşturduklarını... ...okullarda da kız çocuklarının eğitiminin önünde önemli bir engel de... ...işte hijyenik tuvalet koşullarının Hı. olmaması, suyun olmaması da geliyor. Bunu da belirtmek lazım. Evet. E, tabii sadece Adana'da değil, yurttan haberler devam ediyor. Bursa'da da e, su faturalarındaki haksızlığa son diye e, Bursa'daki durumu anlatan bir imza kampanyası başlatıldı. Change.org'da başladı. E, şimdi bu Bursa halkı adına başlatılan bu imza kampanyasında vatandaşlar Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'den su şehri olarak bilinen Bursa'da Artık böyle fahiş rakamlara gelmiş su ücretler, ücretlerinin son vermesini istiyorlar. Aralık 2015 faturasında su bedeli 5.32 liraymış. Katı atık toplama bedeli adı altında sudan fazla yani 5.94 liralık fahiş bir ücret tahsil ediliyor deniliyor. Biz vatandaş olarak belediyeye katı atıklarımızı özenle toplayıp verirken bizden bir de atıkları topladıkları masrafları KDV'siyle alıyorlar diyorlar. Bu haksız bir kazançtır. Diyorlar ve e, bunun dışında işte ek olarak katı atığın KDV'si 1.07 lira oluyormuş. Atık su KDV'si 0.49 lira. Bakım bedeli 1.53 lira. Yine bunun bir KDV'si var 0.28 lira derken e, toplam bedel 16 liraya çıkıyor. Ve şey diyorlar hani hem katı atıklarımızı veriyoruz e, hem de hani üzerine bir de para ödüyoruz belediyeden katı atıklar bedelinin ve katı atık toplama bedelinin alınmamasını ve şimdiye kadar ol, alınmış olanların da iadesini talep ediyoruz demişler. Bu imza kampanyasında. Evet. Ee, geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde biz Türkiye'nin e, en büyük dört şehrini e, içeren bir araştırma yani bir hmm. derleme bir veriler evet. toplamıştık. E, bu veriler nelerden oluşuyordu? Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir'de e, Aralık ayı, 2015 Aralık ayının e, faturaları üzerinden hem e, suya ne kadar para ödüyoruz, bu illerde yaşayanlar ne kadar para ödüyor, bu e, suya eklenen e, vergi miktarları ne ve belediyeler tarafından e, işte alınan ek maliyet unsurları ne diye bir e, tablo hazırlamıştık. Bu tabloda da Bursa yer alıyor. Evet. Bursa'nın 10 metre küp. Su tüketmesi durumunda bir aile, Bursa'da bir aile, e, birim fiyatı 26.6 lira, daha doğrusu birim fiyatı demeyelim de 10 metreküp hmm, fiyatı 26.6 lirayken ödediği fatura KDV, e, çevre temizlik vergisi ve ek maliyetlerle 44.23 liraya çıkıyordu. Yani %40'lık bir artış evet. oluyordu. Bu diğer, evet, evet. E, diğer illerde de aynı şekilde gerçekleşiyor. Yüzde kırk yediden, yüzde yirmiye, yüzde yetmiş İzmir'de. Evet, evet e, artan faturalarla karşı karşıyayız. Yani belediyeler sadece birim fiyatlarını yüksek birilemekle kalmıyor. Belediyeye bağlı daha doğrusu su birimleri. Aynı hı -hı. zamanda maliyet unsurlarını her geçen gün arttırdıklarını görüyoruz. Evet, bir de şey anlatmak lazım herhalde. Bursa'da daha arcamaya katılım payı bedeli altında alınan tabii. paralar olduğunu da biliyoruz. Evet yani buna baktığımız zaman bu paralar 547.40 liraya kadar yükselebiliyor. Ya bu verdiğimiz sadece bir örnek tabii. Burada faturada da mükellefi ait katılma payı tutarı diye fatura etmişler bunu. Hatta diyorlar ki isterseniz bu borcu 4 taksitte de ödeyebilirsiniz. Biz de diyoruz ki Allah razı olsun. Yani çok düşüncelisiniz. <gülüyor> Yani evet. bütün e, suya yaptıkları harcamayı e, Hı -hı. kullanıcılardan Hı -hı. E, alma politikasının sonucu bu. İyileştirme, Hı -hı. yatırım, e, ne at, altında olursa olsun ya da e, bakım giderleri Hı -hı. E, sonuç, sonuç e, sürekli fa kabaran, faturalar. kabaran faturalar. Bursalılar da buna karşı bir imza kampanyası başlatmış durumdalar. Evet e, çok kısa bir şekilde anlatalım çünkü programımızın sonuna doğru geliyoruz. Bir de Nurhan bu anlattıkların üzerine bir e, şey gelir elde etme kalemi daha koymuş belediye Hı, Ankara. ee, Ankara'da evet baktığımız zaman Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi e, faturaların Aha. ikisi yani fatura var ortada bir de üstte iki tane altta iki tane olmak üzere dört adet reklama yer vermeye başlamış bu da sosyal medyada zaten olay olmuş herkes Melih Gökyüce tepki gösteriyor yani son on yılda yüzde 500 yüz arttığı yetmedi faturaların su fiyatının Ankara'da bir de bakıyorsunuz reklam ...faturanızın üzerinde ondan da gelir elde ediyorlar. Yani Hı -hı. bunu da söyleyelim. Abi. Bu, bu da yeni bir şey. Yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Evet, en pahalı suyun Ankara'da olduğunu belirtmek gerekiyor. Evet, aynen. Hı -hı. Ee, maliyet unsurları, vergi ve birim fiyatı açısından da değerlendirildiğinde... ...en pahalı su Hı -hı. Ankara'da. E, bunun üzerine... E, CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz askinin su faturalarına reklam almaya başlaması üzerine e, bunu e, millet, meclise taşıdı. Hı hı. E, ve soru e, Evet soru önergesiyle e, Ahmet Davutoğlu'na e, bir takım sorular yöneltti. Evet bunları dile getirmek lazım. Evet bunlara baktığımız zaman e, şu sorular sorulmuş ondan sonra zaten programımız bitiyor maalesef. Tüketicilere Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandıran ASKİ'nin faturalarına reklam almasının gerekçesi yani hukuki dayanağı nedir demiş. Hani, Madem bu kadar pahalı ne için alınıyor musun? Onun dışında önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle kaç firmadan reklam alınmıştır diye sorulmuş. Hani kime göre neye göre bu reklamları veriyorsunuz? Yine faturalara alınan reklamlar karşılığında ASKİ'ye herhangi bir gelir sağlanacak mı? Bu gelir nereye harcanacak? ASKİ'nin kendi içinde mi yoksa belediyenin başka kalemlerinde mi gibi? Evet. Ee, reklam gelirlerinden gelecek kaynak göz önüne alındı su faturalarında önüm önümüzdeki dönemde vatandaşı rahatlatmak adına indirim yapılması düşünülüyor mu ee, diye bir soru var. Ee, hmm. Yine su faturalarına reklam veren firmalar belirlenirken her hangi kriterler göz önüne alındı diye de soruluyor. Evet. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Türkiye'nin en pahalı suyu Ankara'da evet. ee, kullanılıyor. Ee, buna rağmen e, işte reklam gelirinde arttı. ...kattıran bir yer ve biliyoruz ki... ...İstanbul özelinden biliyoruz... Ee, ...İSKİ... ...karlı bir işletme ve bu kar... ...elde ettiği karı da... ...farklı alanlara yatırım... yatırım ...yapabiliyor, yapıyorum. suya evet. döndürmediğini... ...biliyoruz en azından. Evet, bu sorularla... ...programımızı bitirelim, bu soruların... ...cevapları ciddi düşünmek lazım. Su Hakkı'ndan bu haftalık bu kadar... ...diyoruz, hoşçakalın. Hoşçakalın. Su Hakkı